Mustafa Ündar, saat ustası. Mersin'in en önemli ustalarından biri bana göre. Çünkü sayısız usta yetiştirmiş. Sayısız kalfalar olmuş. Ve hayatında en güzel bir anısı benim de hep halimdedir. Bir müşteri gelmiş kendisine. Bana şu altın renkli bir saat varmış. Saniyesi altın renkliymiş. Demiş, saniye bozuk onu yapar mısın? O arada diyor, o saniyeyi kaybettim diyor. Geldi diyor işte demişlerim. Dedim ki diyor böyle böylese Aa demiş o benim altındandı. Ya diyor saniye yani bildiğin Tunçiye'yi ama adam altından deyince diyor bir şey ispat edemedim. Çok çeşitli hikayeler oluyordu onların da. Mustafa amcanın da öyleydi.